Şimdi Kitabut Tahara dedi, değil mi? Kitabut Tahara, Taharetin altında bab. Babın altında da ne olur? Fasıllar olur. Bazen böyle çok ayrıntısını vermezler. Bab fasıl diye vermezler. Ama doğru sıralama odur. Kitap babları ihata eder. Bablar da neyi ihata eder? Fasıllar. Niye bab diyorlar? Çünkü orası bir kapı. O kapıdan bu taraf Konferans salonu diyorsunuz değil mi? Koltuklar var. Orası başka bir salon. Dolayısıyla bab dediğiniz zaman onun içinde öteki yerde olmayan meseleler var. Yani bir odanın içi gibi işte burada şu konular var demek. Fasılda da daha ayrı bir ayrıntı var efendim. Peki şimdi fasıl. Fasılda tesele, he, şey, bir şey mi soracaktım? Olur dua niyetine Dua niyetine olur Dua niyetine Ama yine ikmal etmese daha doğru olur İkmal etmese daha doğru olur Peki zaten burada e, -du u, Dua e, niyetine ait i kerimeler okur Tilavet değil de dua niyetine olur Peki efendim fasıl Şimdi fasılın e, burada suyu anlatacak ee, şimdi su ile alakalı esasları, ilkeleri belki kim tayin etti ilk olarak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. He. İlk olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tayin ediyor. Ee, Allah Resul tayin ediyor. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Suyu nasıl kullanacağınızı, suyun büyük bir nimet olduğunu, büyük bir ihsan olduğunu bize anlatıyor İsraf etmeyin suyu buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu suyla alakalı hükümleri bahsedecek ama mesela Furkan Suresi'nin 48. ayet kelimesi kerimesi "Ve enzelna mine's tahura." Semadan biz tertemiz su indirdik. Tahur ha temizleyici anlamı da var. efendim tahura tertemiz mübalağa anlamı alırsak tertemiz su indirdik. Yine ve yinezzilu aleykum mine semâi mâ el yutahirakum bihi. Enfa suresinde yani temizlesin değil. Liyutahhirakum bihi, kendinizi onunla temizleyin diye. Demek ki allah Teala bu ümmete ta 14 asır önce suyla temizlenin buyurdu. Suyla. Ta adamlar helayeni öğrendiler. Değil mi? Helayeni öğrendiler. İşte yazıyordu Marx'a annesi Marx'a ne diyordu Ayda bir de olsa ıslak bezle bedenin temizle diyorlardı diyordu annesi ona. Peki şimdi su, suyu esas itibariyle ikiye ayırıyor. Bir mutlak su var, bir de mukaye su var. Mutlak ve mukaye su. Peki mutlak su hangisidir? Su yani. Bir kayıt istemiyor. Ne diyorsun? İşte yağmur suyu. Efendim nedir? Kuyu suyu, dere suyu, deniz suyu Bunlar mutlak su Peki mutlak olunca ne olur? Hem tahirdir hem mutahirdir O zaman bir Mutlak su ne olur? Hem tahirdir hem mutahirdir İnsan artı inek içli bir kaptan O eti yenen bir hayvandır Eti yenen hayvanların artı Bunlar da hem tahir hem mutahirdir Hem temizdir hem de Temizleyicidir İki Temizdir, temizleyicidir ama mekruhtur. Ne gibi? Kedi içti işte mesela. E, e, tavvâfin ev tavvâfat minat tavvâfin minat tavvâfat buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E, yani evde insanlarla beraber yaşayan, sakınmanız mümkün olmayan o hayvanlar e, onların içtiği başka bir su varsa onunla al ama o temiz temizleyici olma özelliğini kaybetmiyor. Tabi şeriat kolaylaştırıyor. İnsanlar eskiden koruyamıyorlardı sularını bu tür hayvanlardan. Ee, ama mekruh. Üçüncüsü ise nedir? Temiz ve temizleyici olma özelliğini kaybetmiştir. Temiz ve temizleyici olma özelliğini kaybetmiştir. İçine necaset düşmüştür. Necaset düştü. Dördüncüsü ise... Temizdir, tahirdir, ama mutahhir değildir. Hangisi mai mustamel? Abdeste kullandığınız su. Ebu Hanife'e göre nedir mai mustamel? Üç görüş var. Onu söyleriz biraz sonra. Ee, o günah onu kirletiyor. Günah kirletiyor. Günah. Onu kirleten günahtır. Peki beşincisi ise meşkuk olan sudur. O da nedir? Katır işmiştir mesela katırın artığıdır neden ona meşgul olan su diyoruz şüpheli çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşeğin üzerine biniyor eşeğin üzerine biniyor eşekle gidiyor sonra e, üzerini silmeden namaz kılıyor e, halbuki bir hayvanın e, artığı ne zaman necis olur işte salyası ona deyince ağzıyla içiyor salyası eğer eti haramsa o salya da necistir dolayısıyla suyu necis yapar Peki eşeğin eti nedir? Haram. O zaman o haram olan etten çıkan salya, yani eşeğin içtiği kapta ne olması lazım? O suda e, necis olması gerekiyor. E bakıyoruz aslında su böyle olacak. Ama deliller taarruz ediyor. E, o salya nasıl necisse o deriden çıkan, bedenden çıkan ter de necis olması lazım. Tıpkı salya gibi. Ama eşeğin derisi Allah Resulü'nün elbisesini Aleyhisselam'ın değdiği halde onu silmeden namaz kılıyor. İki delil taarruz edince diyoruz ki eşeğin içtiği bir kap varsa o şüphelidir. Dolayısıyla hem temmüm hem ne yapar? Hem temmüm alır başka bir su yoksa hem de abdest alır. Peki mutlak su, mukayye su hangisi? Meyve suyu mesela Meyve suyu, gül suyu Veya hangi su? Efendim Kaynadı ee, işte bunlarla mukayyes su diyoruz Mukayyes su, mukayyes su Bunlarla ne olmaz? Abdest alınmaz Değil mi? Mukayyes su Yani efendim, meyve suyudur ee, Yemek pişti Bunlar da ona hamledilir ee, Pişti bir yemek Su değişti artık Onla da abdest alınmaz. Temiz olabilir gün suyu mesela. O da mukayye sudur diyoruz. Peki bir de suyun üç tane vasfı var. Nedir onlar? Ta'muhu ve Tadı, kokusu, rengi. Eğer üç tane özelliği varsa bu üç tane özelliğin bir tanesi değilse bir tanesi değişse onunla abdest alınır. Ama ikisi de ise alınmaz. İki özelliği varsa, iki vasfı varsa değiştiren şeyin tabii. Yani suya karışan şeyin iki tane vasfı varsa, mesela kokusu ve rengi varsa sadece, tadı yoksa, o zaman ne olur? Efendim, bir tanesi orada galip olursa o zaman o suyla abdest alınmaz. Bir de suyun tabiatı var. Tabiatı nedir? Rıkkat ve seyelanı. Rikat ve seyelan, yani akıcı olması seyelan, rikat ise nesidir. O da e, inceli, şeffaf oluşu. Şimdi vasıflarını yazın, e, tabiatını yazın. Şimdi okurken onları burada uygulamış olalım. Peki faslun. تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ف۪ي نَفْسِهِ الْمُطَاهِرِ لِغَيْرِهِ كَالْمَطَرِ وَمَاءِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَاِنْ تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمُكْثِ Efendim, temiz, kendisi temiz. اَتْطَاهِرْ fi nefsihi Kendi temiz, hem de e, bir su, hem de başka bir şeyi temizleyen suyla taharet caizdir. Hem temiz, hem temizleyici bir suyla abdest caizdir. Veya gusul gusül veya normal abdest caiz olur. Hangisidir bu? Kel yağmur <gülüyor> ve ma il uyyun göze, pınar suları vel <gülüyor> abari, kuyu suları ve in tegayyere bitulil muksi uzun süre kalarak o değişmiş olsa bile yine bu suyla abdest alınır gusül abdesti alınır işte ve enzellâ mine sema'i ma'en tahûrâ bu yağmur suyunun delili. وَاَنْزَلْنَا مِنَ an مَا اَنْ تَهُورَةً Tertemiz bir indirdik, su indirdik. En helal şey nedir? Yağmur suyu değil mi? Babanın tarlası belki şüphelidir. Ama yağmur suyu şüpheli değil. Açtın elini aldın. En helal şey o, elinle içersen. Peki Efendimiz burada hadis-i şerifler var ama biraz hızlı gidelim buraları Okuyup geçeyim ben sadece. elma tahurun la yuneccisuhu şey'un illa ma gayyere ta'amahu ev levnehu ev rihehu. Peki, şimdi bununla caiz. Yani böyle bir suyla abdest almak, gusül abdesti almak caiz. Hangi sular bunlar? Mutlak su diyoruz değil mi? Bunlara mutlak su diyoruz. Başka, ve yecuzu bima'in khalatahu şey'un tahirun. Fagirə ahde ausafihı k zafranı ve maddi yani su, xalat avuşey un tahir ona temiz olan bir şey karışıyor. Yani suyunuz var, mutlak su, o suya temiz olan bir şey karışıyor. Onun üç fagirə ahde ausafihı onun vasıflarından bir tanesini değiştiriyor. Neyi? Ee, ne gibi? Zaferan gibi. uçnan nedir? Çöven otu. Çöven otu. Ve ma il sel. Sel suyu. Yani şimdi bunlar karışıyorlar. Suyun nesi var? Taamuhu, levnuhu, verihuhu. Kokusu, rengi, tadı var. Bunlardan bir tanesini değiştirirse o suyla ne olur? Abdest alınır. Peki ikisini değiştirirse alınmaz gibi. Ama fukuhamız yine alınır söylüyor. Mesela nasıl olsa e, dere suyu var, o yapraklar sonbaharda döküldü. O kadar çok döküldü ki su az akıyor orada. O yapraklar hem rengini verdi, rengini verdi o suya, hem nesini verdi? kokusunu verdi mesela. Ne oldu? Suyun iki vasfı değişti değil mi? Alınır mı? Aslında bu, bu metne göre alınmaması lazım. Fakat fukaha böyle bir su için de yine o hem tahirdir hem mutahirdir diyorlar. Peki efendim. وَلَا يُجُوزُ بِمَا اِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَزَالَ عَنْهُ طَبْعَ Efendim bir su ki ona ve la yücuzu bima'in غَلَبَ عَلَيْهِ Başka bir şey ona galip oluyor. فَأَزَالَ عَنْهُ طَبْعَ الْمَا Ondan suyun tabiatını gideriyor. Ne gibi? Tabiat neydi? Rikkat ve seyelanı. Su akıcı olma özelliğini kaybetti artık. He? Çamur ona karıştı. Çamur, sen suyu yani biraz bulandı. E değil de efendim ne oldu? E, akıcı olma özelliğini kaybettiyse onunla da alınmaz. Veya e, ne oldu? Meyve suyu oldu. Kel eşribeti vel helli ve ve ma'il wardi meyve suyu gibi meyve suyu gibi efendim meyve suyunun tabiatı nasıl değişiyor? Ee, artık o su olmaktan çıkıyor. Su demiyorsunuz ona. Ne diyorsunuz? Meyve suyu diyorsunuz. Wal halli sirke ve ma'il ve gül suyu bunlarla abdest alınmaz. Neden? Çünkü artık bunların tabiatı değişti. Mutlak su demiyorsunuz bunlara. Peki ve'l mu'tabaru'l bil bil'azza. Peki hani tabiatı değişince suyun tabiatı değişince o mutlak su olmaktan çıkıyor. Onunla temizlik yapamıyoruz. Yani abdest ve gusül alamıyoruz. Peki efendim ve'l mu'tabaru'l bil bil'azza. Şimdi suya karıştı bir şeyler, Onlar onlarda neye bakacağız? Rengine mi bakacağız? Yoksa karışan maddenin eczasına mı bakacağız? Karışan madde ne karıştıysa, onun cüzleri suyun üzerinde daha fazla görünüyorsa, renge değil de, yani renge bakmayın diyor. Neye bakın? Eczaya bakın. Eğer o karışan maddenin eczası onunla daha fazlaysa, o zaman bu mutlak su olma özelliğini kayıp etmiştir. Onunla abdest alınmaz.'' Peki şimdi su bir de şu açıdan ikiye ayrılır. Duran su var, akan su var. Duran su, akan su. Peki hükümle ne? neden duran su, akan su diye ayırıyoruz? Duran su, akan su şöyle. Efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, la yaz tesil ahadukum fil ma'ir <gülüyor> rakidi ve huve junubun. olan birisi Duran suda gusül abdesti almasın buyuruyor. Neden? Mai mustamelin de delilidir. Yani duran bir suda demek ki birisi girip abdest alınca onu mayi mustamel hale getiriyor. O suda başka birisi gusül ya da normal abdest alamaz. Peki ne kadarı duran su, ne kadarı akan su? Ee, şimdi bununla alakalı tabii fukahanın takdirleri var. Ashrun fi ashrin diyorlar veya kimisi 20 ziraya 20 zira diyor 10 ziraya 10 zira 1 zira ne kadar? 46 santim 50 küsür diyenler var 46 diyenler var şimdi 46 alırsanız ne yapar? Yaklaşık 5 metreye 5 metre yapar 25 metre kare yapar 25 metre kareden küçük su duran su ama 20 çarpı 20 zira alırsak o zaman 10 metre 10 metre yapar, yaklaşık 50 metre kare yapar. 50 metre kareden küçük su nedir? Onun içerisine bir necaset düşse necaseti görmeseniz de o su ne olmuştur? Necis olmuştur. Ama dereye düştü, akan suysa veya 10 metre 50 e, metre kareden büyükse, 50 metre kareden büyükse, o e, onun içerisine necaset düştü, necasette görmüyorsunuz o zaman o su hükmen akıcıdır, akıcı hükmündedir dolayısıyla oradan abdest alabilirsiniz diyoruz, akıcı su peki derede su geliyor necasette oradaysa görüyorsanız oradan abdest onun aşağısından alamazsınız büyük bir dereyse karşı taraftan alabilirsiniz. Karşı taraftan alabilirsiniz. Ama küçük bir dere ise e, necaset orada, aşağıda, sağda, bu tarafta ya da o tarafta alabilir misin? Alamazsın. Neden? Çünkü o su, o necaset üzerinden geçiyor. E, sana gelince, o necasetin parçası da veya etkisi o suyun içinde var. Peki, duran <gülüyor> su hangisi? 50 metrekareden küçük olan su. İsa wqad fihi najasatun, la yijuzul wudu bihi illa an ykona 10 azrin fi 10. Efendim 10 zira 10 zira. Yani ne kadar alıyor bu? 25 metre kareden büyükse ancak necaset düşen bir yerden er görmüyorsan abdest alabilirsin ama eğer bundan büyükse alabilirsin küçükse necis olmuştur o su. İza waqa'a fi necasetun la yujuzu al Necaset düştü su küçük ne yapacaksın? Orada abdest alamazsın. O su artık necis olmuştur kardeşim. Peki walma'ul cari e, neyi anlattı? Önce walma'ur rakidu dedi. Duran su, durgun su. Şimdi walma'ul cari. Dersin nihayetinde soruları alsak Şimdi burada kayıt yapıyorlar Orada sizin cevaplar duyulmuyormuş Sorular duyulmuyor Nihayetinde onları alalım Tamam ee, e, Peki Veya mikrofon verelimse Öyle sorun o şekilde olabilir Walmaul câri'u İzâ veq'ad fihi câsetun وَلَمْ يُرَى لَهَا اَثَرٌ Akan su, ona necaset düştüğünde وَلَمْ يُرَى لَهَا اَثَرٌ لَهَا Necasetin de eseri yok. O zaman جَازَ الْهُدُؤُ Yani görünmüyorsa veya eser deyince neyi anlıyoruz? Ha? Eser deyince koku, koku renk, e, tat bunlar değişmediyse وَالْاَثَرُوا Taamun, ta avlunun, avrihun bunlar değişmediyse akan suda yani böyle bir necasetin müdahalesi değiştirmesi yoksa o kendi kendini temizler diyoruz. Peki şimdi o sularda bir şey hayvanlar ölürse, canlılar ölürse onların hükmü nedir? Ee, şimdi bunları da ayıracak, bunları da ayıracak. Ee, önce neyi söyleyecek? Ee, bunun içerisinde suda yaşayan bir hayvan ölürse veya ne gibi ee, akıcı kanı olmayan sinek gibi, zıbap gibi, sivrisinek gibi şeyler ölürse bunlar da o suyu necis yapmazlar. Suyu necis yapmazlar çünkü <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elhillu <gülüyor> meytedu buyurmuştu. Nedir? Su, denizin suyu temiz. Ölüsü de helaldir. Yani ölü bir balık buldu mu adam denizde helaldir. O zaman kanı ak akıcı kanı olmadığından balığın suda ölünce suyu necis hale getirmiyor diyoruz. Peki "Uma kana ma'iyel maulid min el hayvani mautuhu fil ma'i yufsidu." Efendim ma'iyel mevlut mevlid olan yani suda doğan bir hayvan değil mi? Suda doğan bir hayvan Orada ölürse e, مَوْتُهُ فِي la لَا يُفْسِدُهُ Suyu ifsad etmez Balık suda ölürse Suyu ifsad etmiyor Kurbağa gibi, yengeç gibi Bu hayvanlar suda ölürse Suyu ifsad etmezler efendim. Çünkü efendim delilimiz ne? وَالْتَّهُرُ مَاُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُ Deniz suyu temiz Ölüsü de ölür Helal buyurmuştu e, aleyhissalatü vesselam ve kezâ ma lehu nefsun sâiletun kez zübâbi vel vel aynı şekilde akıcı kanı olmayan hayvanlar <gülüyor> bunlar da suda ölürse bunlar da suyu necis hale getirmez sinek gibi el baûz ney? sivrisinek değil mi? sivrisinek öldü vel <gülüyor> bakkî bak tahta kurusu bunlar ölürse Efendim bunlar da e, suyu necis hale getirmezler. Vama, yani hangi su? Rakit olan su. 25 metrekareden küçük su veya 50 metre alırsanız 50 metrekareden küçük su. E, bunlar normalde nedir? E, necaset. Değil mi sinek? E, necisdir Ama oraya düşünce akıcı kanı olmadığından dolayı akıcı kanı olmadığından dolayı o suyu necis yapmıyorlar buyuruyor fukahımız. Peki وَمَا عَدَى هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فَمَوْتُهُ يُفْسِدُ الْمَائِعِ Yani وَمَا عَدَى هَذَيْنِ dediği nedir? Hangisi? Bir. مَا mevlit mevlid dedi ya. Bir. مَا اِي Suda doğan hayvanların o suda ölmesi hangi suda 25 veya 50 metrekareden küçük olan suda ölmesi suyu necis yapmıyor ama normalde bir hayvan koyun düştü ölse ölüsü nedir? meyte necistir değil mi? ölüsü necistir dolayısıyla su ne oldu? necis oldu ee, necis oldu eğer 50 metrekareden küçükse ama balık ölürse ne olmuyor? kurbağa yengeç ölürse o suda yaşayan hayvan olduğundan e, necis olmuyordu. Başka bir de sinek sivrisine. İşte wa ma'a hadayn Bu ikisini kastediyor. E, bu ikisinin dışındakiler eee onun ölümü yufsidul ya e, suyu sıvı olan şeyi bozar. İfsad eder. Onunla temizlik olmaz. Peki şimdi nereye geldi? Mayyumus taamele geldi. Hangi su mayyumus taameldi? kurbet için kullandığını suya mai musamelediyoruz. Adam şimdi ellerini yıkıyor. Yemek yiyecek. Bismillahirrahmanirrahim sünnet değil mi? Allah Resulünün sünneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken ellerini yıkadılar. Hadis-i şerifte kurulamadı diyor. Ya şimdi o zaman havluyu buldu bulamadı. Orası sıcaktı vesaire. Ya kardeşim kurulamadı işte. Yani sen de kurulamazsan Efendimiz'in bu sünnetini yerine getirmiş olursun. Allah Resulü yıkadılar. Yani bu sünneti yapmazsa efendim e, bir şey olmaz. Ama yaparsa Efendimiz'e ne kadar çok ittiba, iktida ederse o kadar ecri olur. Yani e, peki e, şimdi Efendimiz bunu yaptı diye sünnet diye yaparsak ne olur? Kurbet olur bu. E, i̇badet boyutu olur bunu O zaman e, Oradaki su May-i olur Yani kurbet için bir suyu kullanırsanız May-i olur O suyla necaseti temizlersiniz Ama Mutahhir değildir Ne olmaz? Abdeste kullanılmaz Gusül abdestinde kullanılmaz bu su Peki adamın böyle sünnet niyeti yok o böyle elini yıkasa, yıkasa normal gitti yıkadı. O su may mustahmel olur mu? Olmaz. May mustahmel olması için onda kurbet niyeti olacak, kurbet niyeti olacak. Mesela hatta diyorlar ki bir zimmi efendim banyo yapsa, yani on suyla yıkanmayın da o su may mustahmel olur mu? Fuka'nın bir kısmına göre olmaz. Niye olmaz? Çünkü onun ibadeti olmaz Hristiyan olduğundan veya başka bir şey Yahudi olduğundan. Onun ibadeti olmadığından dolayı suyu müstamel hale getiren nedir? Niye? İbadet niyeti. Peki o zaman zimmininki olmuyor da maim-i müstamel müslümanınki niye oluyor? Çünkü günahı alıyor diyor. Günahı Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. E, günahı aldığından dolayı e, o günah onu necis hale getiriyor. E, peki Hristiyan'ın günahı yok mu? E, var ama ibadet olmadığından abdest gusül bin defa alsa sistem açılmıyor. Sistem açılmadığından su günahı alamıyor. Günaha müdahale edemiyor. Günahı temizleyemiyor. Ebu Hanife'nin fıkhında velayet vardır. Mesela bu mesele, işte o şeyi anlarken Necaşi ile alakalı ne diyor? Ebu Hanife gıyabi cenaze kılınmaz, İmam Şafii kılınır diyor, Efendimiz Necaşi'ninkini kıldı diyor. Peki Ebu Hanife bu hadisi nasıl anlıyor? Allah Resulüne Cenab-ı Hak o gün manem bildirdi Necaşi'nin öldüğünü vefat ettiğini sahabeye bildirdi. Dolayısıyla namaz kılarken de aradan bütün engeller kalktı. Nasıl onu o gün öğrendiyse namaz kılarken de engeller kalktı. Bizzat necaşi görüp de kıldı. Onun için bu gıyabi cenaze değildir diyor. Gıyabi cenaze Ebu Hanife'ye göre kılınmaz. Ama kılalım mı, kılmayalım mı? E burada dünyevi bir maksat yok. Eğer gıyabi cenaze namaz kılmak ümmetin gençlerine Ümmet şuuru açılıyorsa Yani Hamada şehit olan Gazze'de şehit olan Müslüman bak senin kardeşin Gel onunla alakalı şurada bir İçtima yapalım O oluyorsa o zaman Şafi'nin görüşüyle amel edin Ama öyle cenaze kılarken de ne yapacaksınız? Ayakkabılarınızı Çıkaracaksınız değil mi? Peki Zaten hadis-i şerif de var Peki şimdi böyle hadis-i şerifleri anlar ki hep fukaha ile beraber anlayın. Bir ama hep hadisleri bulun. Hep hadis-i şerifleri bulun. İşte İlaus-sunen'den bahsediyordum herhalde devamını anlatmadık başka yere gittik. İşte Zafer Osman Tahneviye, Dayısı Eşref Ali Tahnevi diyor ki Ebu Hanife'nin hükümlerinin delilleri olan hadisleri topla diyor. Yıllarca devam ediyor. 21 cilt bu kitabı oluşturuyor. Bu kitapta ne var? Ebu Hanife'nin verdiği, fetvaların dayandığı hadisler var. Hani diyorlar ya Ebu Hanife hadisle amel etmedi diye. Anlamıyor ki Ebu Hanife o hadisin neresinden bu hükümleri çıkardı? Diyordu ya Evzai, şu delilleri görmesem hiç bunların İslam'a hüküm olduğunu söylemem diyor. O kadar derin bir idrak, kavrayış, melekesi var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de. Peki bu kitabı yazınca dayısı Eşref Ali Tani, o da büyük alim bu ümmet üzerinde Ebu Hanife'nin 1200 yıldır devam eden bir hakkı vardı. Hep iftira ettiler. Hadis bilmiyordu diye ama şimdi bunu göster diyor onlara. He? Hadis mi bilmiyor Ebu Hanife? Al sana kardeşim 21 cil. Bak İlahi Sünen içi Hanefi mezebinin hükümlerinin dayandığı hadisler. Ulema büyük kardeşim. Onları biri eleştiriyor. Siz de cevap veremiyorsanız bilin ki bu arıza bizde, bu eksik bizde, henüz bilmiyoruz diye. İşte bak bilmiyoruz. Ama en azından bilmediğimizi biliyorsak haddimizi bilmiş oluruz. Peki, ma'i mustamel o zaman gusulde, abdeste kullandığımız su buna ma mustamel diyoruz. Peki şuraya fasla gelelim hemen. Hanefi mezhebine göre mâ Mustamel'in üç hükmü var. Hemen karşı sayfaya bakarsanız birinci hüküm nedir? Thummel maul mustâmelu tahirun gayru tahurin ende Muhammedin ve huve rivayetü an abi Hanife. Şimdi efendim tahirdir ama temizleyici değildir. Tahirdir temizleyicidir. Bir, temizdir değil. İki, necaseti galizedir. Neden? İkinci görüş, ma müstamel ile alakalı. Çünkü günahı alıyor. Üçüncüsü nedir? Necaseti galizedir. Ama tercih edilen nedir? Tahirdir. Ama mutahhir yani temizleyici değildir. Ma-i müstamel. Ve huve ekseril meşayih diyor efendim. E, peki, وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُوا la yutahirul ahdas ahdası temizlemez neydi ahdaz hades halleri yani cünüplük hali e, hayız halinden çıkan bir kadının konumu veya abdestsizlik hali bunları temizlemez ama burada bir necaset olsa dökseniz onu temizlersiniz maymustamelle abdest alamazsınız gusül alamazsınız vallahi peki nedir o maymustamel ve huwa ma uzile bihi kendisiyle hades izale edilen şeydir yani gusülde ve abdestsizlik halinde kullanılan sudur ev ustu'm ila fil bedeni ala vecil qurbe ya da bedenle kurbet amaçlı kullandınız ne yaptınız bismillahirrahmanirrahim sünnet diye elinizi yıkadınız o su mustamel oldu ala vecil qurbeti ve yasiru mustamelen İzen fısela anil uzvi. Peki şimdi ne zaman bu müstamel oluyor? Bedenden ayrıldığında. Kimi yere değdiğinde diyor ama bedenden ayrıldığında. Neden? Zaruraten öyle diyoruz. Bedene değince müstamel olursa o zaman buraya değen su aşağı doğru akıyor. Burayı temizleyemez. Ne diyoruz? İzen fısela minel bedeni. Bedenden ayrıldı artık müstamel. O suyu toplayıp da Başka bir yerde kullanamazsın. Kullanamazsın. Peki Mâ-i delili nedir demiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ birisi duran suda yani metre metrekareden küçük bir suya girip de orada gusül abdesti alması. Neden böyle söylüyor? Onu mai mustamel yapar, başkası ondan istifade edemez. Onun için söylüyor. Bir diğer delilimiz ise sahabi-i kiram efendilerimiz hep yola çıkarken suları yanlarına alıyorlardı. Eğer mai Tahir mutahhir olsaydı, e, yanlarına taşırlardı. Taşıdıklarına dair bir delil yok diyoruz. Peki okullu ihab bin dubiga fakat tahura. Burada kalalım efendim. Az daha buraları namaza kadar hızlı gidelim, namaza kadar hızlı gidelim Allah'ın izniyle, İnşallah e, Kitabul e, yani bu ibadeti Kitabu Salah bitecek de Taharet Salat ibadetle alakalı diğer bütün kitapları bitirmiş oluruz. Astaghfirullah ve atubilayhi ve humdulillahi rabbil lalamin.